Mal ve Para Sevgisi Malı, parayı sevmenin kötülüğü Allahü Teala, Münafikun Suresi 9. ayetinde Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, Mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa işte onlar hüsrana düşenlerdir buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevki ve mal sevgisi kalpte nifakı suyun tereotunu büyüttüğü gibi büyütür buyurdu. Başka bir hadisi şeriflerinde iki aç kurdun Koyun sürüsüne verdiği zarar, mal ve mevki sevgisinin bir Müslümanın dinine yaptığı zarar kadar olamaz, buyuruldu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulullah, ümmetin en kötüsü kimdir?" dediklerinde, "Zenginlerdir," buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Şöyle buyurmuşlardır. Benden sonra öyle insanlar meydana gelir ki, Çeşit çeşit leziz yemekler yerler, Renkli renkli elbiseler giyerler, Kadınları güzellikleri için isterler, Pahalı atlara sahip olurlar, Karınları asyayla doymaz, Çoğa da kanaat eylemezler, Onların bütün arzusu dünyadır, Dünyaya tapmışlardır, her şeyi dünya için yaparlar. Ben ki Muhammed'im aleyhisselam, size kuvvetli vasiyet ederim ki, çocuklarımızın çocuklarından öyle kimseler zamanında yaşayanlar, onlara selam vermesinler, hastalarını sormasınlar, cenazelerinin arkalarından gitmesinler, onların büyüklerine saygı göstermesinler, onlara saygı gösterenler, Müslümanlığı yıkmaya yardım etmiş olur. Başka bir hadisi şerifte dünyayı dünyayı isteyene bırakın. Çünkü ondan kendine yetenden fazlasını almak isteyenler helak olmuşlardır. Buyurdular. Yine bir hadisi şerifte insan benim malım benim malım der. Senin malından yiyip yok ettiğin giyip eskittiğin Yahut ebedi alem için sadaka verdiğinden başka var mıdır? buyuruldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda birisi "Ölümü hiç istemiyorum. Bunun sebebi nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Malın var mı?" buyurdu. "Vardır." dedi. "Ona malını uzaklaştır." Yani sadaka ver. Çünkü insanın kalbi o malla olur. Mal kalırsa kalp ona takılır. Sadaka verilirse ondan kurtulur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şerifte insan üç şeyi sever. Biri ölünceye kadar kendisine vefa eder. İkincisi mezara kadar gelir. Üçüncüsü Kıyamete kadar onunla kalır. Ölünceye kadar vefa eden maldır. Kabre konuncaya kadar gelen hanamı, çocukları ve akrabasıdır. Kıyamete kadar giden ise amelidir." buyurdu. Şu iki hadisi şerifi de zikredelim. İnsan ölünce diğerleri ne bıraktı?" derler. Meleklerse önceden ne gönderdi? derler. Çok araziniz olmasın, dünyayı seversiniz. Havariler İsa aleyhisselama, sizin su üstünde yürüyüp bizim yürüyemememizin sebebi nedir diye sorduklarında altın ve gümüşün kıymeti kalbinizde nasıldır buyurdu. Havariler gayet iyidir dediler. İsa aleyhisselam ''Bana göre topraktan farkı yoktur.'' buyurdu. Bir kimse Ebu Derda'yı radıyallahu anh incitti. Bunun üzerine Ebu Derda, ''Ya Rabbi ona sıhhat, uzun ömür ve çok mal ver.'' diye dua etti. Bu ise bedduaların en kötüsüdür. Bunların bulunduğu kimse şüphesiz ahireti unutur ve helak olur. Ali radıyallahu anh, eline gümüş bir para alıp, sen öyle bir şeysin ki, elimden gitmedikçe bana fayda vermezsin, buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Allahü u Teala'ya yemin ederim ki, altın ve gümüşe kıymet verenlerin hepsini, Allahü u Teala hor ve aşağı eyler, buyurdu. Derler ki, Dünyada ilk yapılan altın ve gümüş parayı şeytan alıp gözüne sürdü, öptü ve ''Seni seven benim kulumdur.'' dedi. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh, ''Altın ve gümüş akreptir. Zehrini tatmamak istiyorsanız elinizi ona yaklaştırmayın. Yoksa zehiri sizi helak eder.'' buyurdu. Zehri nedir? dediler. Helalden taşmak ve hakkı geçmektir, buyurdu. Mesleme bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz'in vefatından önce yanına gitti. Ve ona dedi ki, Ey mü'minlerin emiri! Hiç kimsenin yapmadığı işi sen yaptın. On üç oğlun var. Onlara ne bir altın ne de bir gümüş bıraktın. O zaman Ömer bin Abdülaziz yatıyordu. Beni kaldırınız, dedi. Kaldırdılar. Buyurdu ki, Onların mülkünü başkasına vermedim. Başkasının malını da onlara vermedim. Çocuklarım iki halden dışarı değillerdir. Ya layık ve itaatli olurlar veya layık olmazlar. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın rızasını kazanan, O'na itaat eden oğullarıma, Allahü Teala zaten yetişir. Layık olmayan nasıl olursa olsun ona üzülme. Muhammed bin Ka'b el-Kureyzi'nin rahmetullahi aleyh çok malı vardı. Çocukların için mal bırak dediklerinde hayır. Bu malı Allahü Teala'nın indinde kendim için kullanırım. Çocuklarımı iyi tutması, iyi eylemesi için de Allahü Teala'yı bırakırım dedi. Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh, ölüm zamanında mal sahipleri iki musibet içinde olurlar ki hiç kimse de böyle musibet olmaz. Birincisi bütün malını alırlar. İkincisi hepsinin sualini ona sorarlar. Allahü Teala bizi bundan korusun buyurdu. Malın övülen yönleri. Mal ve para her ne kadar kötülenmiş ise de bazı sebeplerle de övülmüştür. Zira onda hem hayır hem de şer vardır. Bunun için Allahü Teala Bakara suresi 272. ayetinde mealen İnsanların yola gelmesi senin üzerine borç değil. Ancak sana düşen hidayete davettir. Şu kadar var ki, Allah, dilediğini yola getirir. Malınızdan hayır adına, her ne harcarsanız, hep kendi menfaatiniz içindir. Zaten siz, müminler, ancak Allah rızasını gözeterek verirsiniz. Böylece, hayra dair her ne verirseniz, onun sevabı tam olarak size ödenir. Hakkınız yenmez ve size zulüm edilmez buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 26. ayetinde Resulüm şöyle de: Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır, yalnız senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Uygun malın uygun kimsede bulunması güzel şeydir, buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte ise, Fakirliğin küfre götüreceğinden korkulur, buyurdular. Bunun sebebi şudur. Kendini Aciz ve bir ekmeğe muhtaç gören, onu elde etmek için de canla başla uğraşan, çocuklarının ve hanımının üzüntüsünü ve bunun yanında dünyadaki çeşitli nimetleri gören kimseye şeytan şöyle söyler: Allahü Teala'nın bu yaptığı adalet ve insafası var mı? Bu ne biçim rızık bölmedir? Zalim ve fasıklara o kadar mal veriyor ki. Sayısını bilmezler. Bir zavallıyı açlıktan öldürür ve bir dirhem gümüş vermez. Senin ihtiyacını bilmiyorsa Allah'ın ilminde noksanlık olur. Ahirette daha çok sevap kazanasın diye vermiyorsa sana açlık olmadan sevabı verdiği gibi niye vermiyor? Eğer veremiyorsa kudreti tam değildir. Velhasıl Allahü Teala rahimdir, kerimdir cömerttir ve bütün insanlara eziyet ediyor. Halbuki onun hazinesi nimetlerle doludur. Fakat vermiyor. İtikadına götürür. Bu olacak şey değildir. Ama şeytan vesvese ettiriyor. Herkesten örtülü olan kaza-kader meselesini öne sürüyor. Şeytan bu vesveseleri yapmakla o fakiri kızdırır. Feleye ve zamana sövmeye başlar ve felek yolunu şaşırmış, zaman devran alt üst olmuş, müstehak olmayana nimet veriyor der. Böyle diyen kimseye felek ve devran Allahü Teala'nın kudretinin emrinde midir dense o da hayır dese kâfir olur. Evet dese Allahü Teala'nın işine karışmış, onu kusurlu bilmiş olur. Bu da küfürdür. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dehre sövmeyiniz, dehr Allah'tır buyurdu. Çünkü sizin işlere havale ettiğiniz ve dehr dediğiniz Allahü Teala'dır. Böyle olunca fakirlikten dolayı o kimse kafir olur. Ancak imanı kuvvetli olup Allahü Teala'dan fakirliğe razı olan kimse, kendi iyiliğini bu fakirlikte bilen kimse bunun dışında kalır. İnsanların çoğu bu sıfat ve ahlakta olmadığı için yetecek kadar mala sahip olmak iyidir. O halde mal bu sebeple övülmüştür. Malın övülmesinin diğer bir sebebine gelince, akıl sahiplerinin maksadı ahiret saadetidir. Ahirette saadete kavuşmak da ancak üç şeyle olur. Biri kendindedir, ilim ve güzel ahlak gibi. Diğeri bedendedir, sıhhatli ve sağlam olmak gibi. Bir diğeri de bedenin dışındadır. Bu da dünyadan yetecek kadar şeye sahip olmaktır. Nimetlerin en hasisi bedenin dışında olandır. O da mal ve paradır. Malın en hasisi yani elinde olduğu halde başkasına yardım etmeyen cimrisi, en aşağısı altın ve gümüş olup, Onlarda hiçbir fayda yoktur. Fakat yemek ve giymek için altın ve gümüş kullanılabilir. Yemek ve içmek de beden için, beden de hisler için, hisler de aklın tuzakları olduğu için akıl da Allahu Teala'yı görmek ve marifete kavuşmak için kalbe mum ve ışık olması içindir. Çünkü Allahü Teala'yı tanımak bütün saadetlerin başıdır, esasıdır. Bunu anlayan, dünya malından bu yolda kendine yetecek kadarını kullanır, fazlasını öldürücü zehir bilir. Böylece uygun mal, uygun kimsede bulunmuş olur. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Rabbi, Ali Muhammed'in malını yetecek kadar eyle. Çünkü âlemlerin efendisi, yetecek kadardan fazla olandan, küfür kokusu geldiğini biliyordu. O halde bunu bilen hiçbir zaman malı sevmez. Bir şeyi başka bir maksatla elde etmek isteyen, o şeyi değil, o maksadı sevmiş olur. Demek ki, malı nefsi için seven, tepesi üstü gitmiştir. Malın hakikatini anlayamamıştır. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altın ve gümüşün kulları, başı üstü gitmiştir buyurdu. Çünkü bir şeye bağlı olan onun kölesi kulu olur. Bunun için İbrahim aleyhisselam beni ve oğullarımı putlara tapmaktan koru diye yalvarmıştır. İbrahim aleyhisselam putlar sözüyle altın ve gümüşü kastetti. Çünkü herkesin putu yüzünü kalbini döndüğü şeydir. Yoksa peygamberlik makamı puta tapmaktan, korkmaktan büyüktür. Mal yılana benzer. Onda hem zehir hem de ilaç bulunur. Zehiri ilaçtan ayırmayınca, sırrı ve onu bilme tamamen açıklanamaz. O halde fayda ve zararlarını iyice açıklayalım. Malın dinle ilgili faydaları Birinci çeşit fayda Kendine ibadet veya ibadet sebeplerinde nafaka edinmektir. Mal ile olan ibadet, kendisi için yani kendi sevabı için hac etmek ve cihada iştirak etmektir. İbadet sebepleri için olansa, yiyecek, giyecek ve kendine yetecek kadar şeyler olup, bunların bulunmasıyla ibadetlerin rahat ve iyi yapılmasıdır. Çünkü ibadet etmeye sebep olan şeyler de ibadet olur. Halbuki kendine yetecek kadar malı olmayan her gün, beden ve kalbiyle kendine yetecek kadar elde etmekle meşgul olur. Bu sebeple özü zikir ve fikir olan ibadetten geri kalır. O halde rahat ibadet yapmak için yetecek kadar malı olmak da ibadet olur. Din için faydalı şeylerden olup, dünyadan sayılmaz. Bu da niyet ve düşünceye göre değişir. Çünkü kalbin döndüğü taraf bununla anlaşılır. Eğer kalbin kıblesi isteği ahiret rahatlığıysa yetecek kadarı yol azı olur ve bu yoldan sayılır. Şeyh Ebu'l Kasım Gürgani'nin rahmetullah yaleh helal tarlası vardı. Kendine yetecek kadar hububat ondan gelirdi. Bir gün mahsulden getirdiler. Hace Ebu Ali Farmedi'den rahmetullahi aleyh işittim ki o buğdaydan eline biraz alıp bunu birçok tevekkül sahiplerinin tevekkülüne değişmem buyurdu. Hakikatte bunu anlayan bir kimse kalbini kontrol edip yeteri kadar mal bulundurmanın Allah yolundaki yardımını anlar. İkinci çeşit fayda, insanlara verdiğidir. Bu da dört kısımdır. 1- allah Teala için vermektir. Zekat ve sadaka gibi. Bunun sevabı ve fakirlerin duası, himmeti ve dünya ve ahirette o kimseden razı olmaları büyük iştir. Malı olmayansa bunu yapamaz. 2- İyilik cömertliktir. Misafirperverlik yapar, yemeğe insanları çağırır, zengin olsalar bile din kardeşlerine iyilik yapar, hediye verir, yardım eder ve insanların haklarını gözetir, adetleri yerine getirir. Cömertlik huyu böyle kazanılır. Cömertlik ise en büyük ahlaktır. 3- Kendi ırz ve namusunu mal ve para ile korur. Mesela kendisine tamah eden şairlere ve diğer kimselere mal ve para vererek, onların dilinden, gıybetinden, kötü sözlerinden kurtulur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kötü sözlülerin dilinden korunmak için, onlara verilen şey sadaka olup, onların gıybet ve kötü sözlerine engel olur. O şeyi vermekle, kalbin başka şeyle meşgul olma zararını kendinden uzaklaştırır. Çünkü böyle yapmazsa, onlara karşılık verebilir ve düşmanlık uzar. Bu da malsız, parasız olmaz. 4. Kendine hizmet edenlere verir. Çünkü bir yere gitmek, çamaşır yıkamak, satın almak, pişirmek gibi işleri kendi yapan bir kimse bütün vaktini bunların peşinde harcar. Halbuki herkese farza aynı olan şey başkalarının onun namına yapamayacakları şeylerdir. Bunlarsa zikir ve fikirdir. Başkalarının yapmasıyla elde edilen şeylerle zaman geçirmek yazıktır. Çünkü ömür kısa, ve ecel yakındır. Ahiret yolculuğu ise uzundur. Bu yolculuğun azı çok olmalıdır. Her bir nefes büyük kazançtır. Muhakkak zaruri olan şeylerden başkasıyla meşgul olmamalıdır. Bu da malsız olmaz. Hizmetçilere, kendini bu işlerden kurtarmaları için mal, para vermelidir. İşleri kendisinin yapması sevab olur ama, taati kal bile değil, bedeniyle yapanlar böyledir. Ayrıca ilim yolunda çalışanların da işlerini başkaları görmelidir ki, rahatça ilmiyle meşgul olabilsin. Bu bedeni ihtiyaçları peşinde koşmaktan daha mühimdir. Üçüncü Çeşit Fayda Belli bir kimseye değil, umumi hayırlara da verir. Köprüler, misafirhaneler, mescitler, hastahaneler, fakirlere vakıflar, ve bunun gibi hayır işleri yapar. Bunlar uzun zaman kalıp öldükten sonra dua ve bereketleri ruhuna gider. Bu da mal ve para olmadan yapılamaz. Malın Dine Zararları 1. Günah ve fısk yoluna malla kolay gidilir. İnsanın içindeki şehvetler, arzular günah işlemeye meyyaldir. Acizlik Acizlikse iffet ve ismet sebeplerindendir. Gücü yetince günaha girip helak olur. Sabrederse, günah işlemek elinde olduğu halde sabretmesi çok zor olur. 2. bir kimse dinde kuvvetli olup günahtan kendini korursa da mübahları istediği gibi kullanıp zevk almaktan kendini koruyamaz. Elinde malı parası olduğu halde o zenginliğiyle arpa ekmeği yiyip eski elbiseler giyip bütün ülkelere hükmeden. Herkese emir veren buna rağmen az bir yemeğe eski elbiselere kanaat eden Süleyman Aleyhisselam gibi kim olabilir? 3. Allahü Teala'nın korudukları hariç bundan kimse kurtulamaz. Bir kimse günah işlemez, nimetleri kullanmaz, şüphelilerden kaçar, vera yoluna girer, helal kazanır ve helale sarfeder. Kalbini bunları yapmakla meşgul eder. Halbuki bu meşguliyet kendisini Allahü Teala'yı zikretmekten ve Allahü Teala'nın azamet ve celâlini düşünmekten alıkoyar. Aslında bütün ibadetlerin özü ve sırrı Allahü Teala'yı zikretmenin insanda galip olmasıdır. Malı olan kimse tarlası, bağı varsa bütün vakti ona bakmak, ortaklarının düşmanlıklarını düşünmek, uşrunu vermek işçilerin hesaplarını tutmakla geçer. Tüccar ise ortağının hıyanetinden, yanlış iş yapmasından, uzak memleketlere mal almaya, satmaya gitmekten, daha karlı bir iş yapmaktan ve böyle işleri düşünmekten baş kaldıramaz. Malın fayda ve zararları bunlardır. Akıllılar bunlara dikkat ederse, yetecek kadarının ilaç, fazlasınınsa tamamen zehir olduğunu anlar. Tama hırs afetleri ve kanaatin faydası. Tama kötü ahlaktandır. Tama kalkmadıkça insanın hali zillette sonu utanmakta olur. Birçok kötü ahlaklar bundan doğar. Çünkü bir kimseye tama eden onunla iki yüzlü olur. Hakkında söyler, riyakâr davranır. Onun kötülemelerine ve bozuk işlerine göz yumar. İnsan açgözlü yaratılmıştır. Elinde olana kanaat etmez. Tama ve hırstan ise kanaatsiz kurtulamaz. Bu konuda alemlerin Seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri zikretmişlerdir. Eğer insanın iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de ister. Topraktan başka insanı bir şey doyurmaz. İnsanda iki şey hariç her şey ihtiyarlar: yaşamak arzusu ve mal sevgisi. İslam yolunun gösterildiği, yetecek kadar mal verildiği ve bunlara kanaatin kendinde hasıl olduğu kimse ne kadar bahtiyardır? Ruhul Kutz, Cebrail aleyhisselam. Bana fısıldadı ki, rızkı bitmeyince hiç kimse ölmez. Allahü Teala'dan korkunuz ve dünyayı istemekte yavaş olunuz. Şüphelilerden sakınırsan, insanların en çok ibadet edeni olursun. Elinde olana kanaat et. İnsanların en çok şükredeni olursun. Av bin Malik radıyallahu anh buyurdu. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yedi veya sekiz kişiydik. Buyurdu ki, Allah'ın Resûlü ile biat ediniz. Ne üzerine biat edelim dedik. Allah'a tapacağınıza, beş vakit namazı kılacağınıza, her dediğini kabul edeceğinize. Burada şu sözü yavaş söylediler. Hiç kimseden bir şey istemeyeceğinize biat ediniz buyurdu. Orada bulunan insanlar bundan sonra öyle oldular ki, ellerinden kamçıları düşse bir kimseye bana verin demediler. Attan inip kamçıyı aldılar. Musa aleyhisselam dedi ki, Ya bir kulların içinde kim daha zengindir? Allahü Teala, benim verdiğime kanaat eden buyurdu. Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh, kuru ekmeği suya batırır yerdi ve buna kanaat eden kimseden bir şey istemez, derdi. i̇bn Mesud radıyallahu anh, her gün bir melek seslenir, ey insanoğlu, sana yeten az bir şey, sana yetmeyen, gaflet ve durgunluğuna sebep olan çok şeyden daha iyidir, der, buyurdu. Samit bin Acilan, rahmetullahi aleyh, senin karnın, İki avucundan büyük değildir. Seni nasıl cehenneme götürür? Buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahü Teala buyuruyor: "Ey insan oldu, bütün dünyayı sana versem yediğinden fazla alamazsın. Yiyeceğinden fazla vermeyip meşgale ve hesabını başkalarına verirsem." ''Sana yaptığım iyilikten daha iyisi olur mu?'' buyurdular. Hükemadan biri buyuruyor ki, ''Kanaat sahibi olandan, haris olanın, tamam ettiği şeye sabretmesinden sıkıntılı sabredici yoktur. Kanaat sahibi olandan da iyi yaşayan yoktur. Haset ediciden üzüntülü kimse yoktur. Dünyayı terk etmeyi söyleyenden hafif yüklü olan yoktur.'' Ameli kötü âlimden daha pişman kimse yoktur. Şabi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Avcının biri bir serçe yakaladı. Serçe, beni ne yapacaksın dedi. Avcı, kesip yiyeceğim dedi. Serçe, beni yesenle çıkar. Eğer beni serbest bırakırsan, sana üç sözü öğretirim ki, bir sözü elindeyken söylerim, diğerini beni bırakırken, Üçüncüsünü de daha başına uçunca söylerim. Avcı, peki birincisini söyle dedi. Serçe, elinden çıkana üzülme dedi. Avcı, serçeyi serbest bıraktı. O da ağaca kondu. Avcı, diğerini söyle dedi. Serçe, olmayacak şeye inanma dedi. Dağa uçtu ve avcıya, Ey bedbaht, eğer beni kesseydin, Karnımda iki tane mücevher vardı. Her biri yüz gram ağırlığındaydı. Zengin olur, fakirlik yüzü görmezdi. dedi. Adam parmağını ısırdı. Serçeyi salıverdiğine çok üzüldü. Üçüncüyü bir daha söyle, dedi. Sen ilk ikisini unuttun. Üçüncüyü ne yapacaksın? Sana elinden çıkana üzülme ve olmayacak şeye inanma, demiştim. Bilirsin ki kanadım, ayaklarım da dahil olmak üzere hepsi elli gram gelmem. Nasıl olur da karnımda iki tane yüzer gramlık mücevher bulunur? Şayet bulunsaydı senin elinden çıkınca üzülmekte ne fayda vardır? Bunu söyledi ve uçtu. Bu misali anlatmamızın sebebi, tamam olunca olmayacak şeylere de inanılmasıdır. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh, Tama, boyuna bir ip, ayağa bir bağdır. Boyundaki ipten kurtul ki, ayaktaki bağ da çözülebilsin, buyurdu. Hırs ve tamanın ilacı Hırs ve tamanın ilacı, sabrın acılığından, ilmin tatlılığından ve amelin zorluğundan yapılmış bir macundur. Bütün kalp hastalıklarının da ilacı bu karışımdır. Bu ilaç beş çeşittir. 1- Ameldir. Kendisine az masraf etmektir. Adi, eski elbiselere ve kuru ekmeğe kanaat eylemektir. Arada sırada yemek yemektir. Bu kadarı da tamasız ve hırsız ele geçer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanın kurtuluşu üç şeydir. Tenhada ve kalabalıkta Allahü Teala'dan korkmak, Fakirlikte ve zenginlikte orta halli olmak, kızgınlık ve hoşnutsuzluk zamanında insaf ve adaleti gözetmek buyurdu. Biri Ebu Derda'yı radıyallahu anh gördü. Ebu Derda hurma çekirdeği topluyor ve geçimde hafiflik insanın aklını ve fıkhını gösterir diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İktisad edeni Allahü Teala hiç kimseye muhtaç etmez. İktisad etmeyeni fakir yapar. Allahü Teala'yı zikredeni hatırlayanı Allahü Teala sever. Buyurdu. Yine bir hadisi şeriflerinde tedbirli ve orta halli masraf geçimin yarısıdır. Buyurdu. 2. Günlük kendine yetecek kadarını bulunca gelecek için uzun ümitlere kapılmamak ve bunu istemekte rahatı kaçmamaktır. Çünkü şeytan ona der ki: "Belki çok yaşarsın. Yarın bir şey kazanamazsın. Bugün hiç durma çalış. Nerede bulursan elde etmeye bak." Nitekim Allahü Teala Bakara Suresi 268. ayetinde mealen: "Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik" ve sadaka vermemekle emreder. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazla bir vaat ediyor. Allah'ın kudreti geniştir, her şeyi kemaliyle bilendir, buyurdu. Yarınki günün fakirlik korkusundan, bugün birçok sıkıntılara katlanmanı ister. Aynı zamanda senin haline güler. Çünkü yarın gelmeyebilir ve yanınlar bitmez. Yaranın geldiğini farz edelim, sıkıntısına bugün katlanmak doğru olmaz. Bundan kaçınmanın çaresi, haris olanın hırsı yani çok istemesiyle rızkın artmayacağını, kaderde olanın verileceğini bilmektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Mes'ud'a radıyallahu an uğradığında onu çok üzüntülü gördü. Ona, kalbin o kadar üzülmesin. Zira takdir edilen olur ve senin rızkın elbette sana gelir buyurdu. Çok kere kul rızkının nereden geldiğini de bilmez. Nitekim Allahü Teala Talak suresi ikinci ve üçüncü ayetlerinde kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Bir de ona ummadığı yerden rızık verir buyurdu. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, takva sahibi ol, zira takva sahibi olanlardan hiçbiri açlıktan ölmemiştir, buyurdu. Yani Allahü Teala insanların kalbini sana karşı öyle yapar ki, onların şefkati sen istemeden sana yetecek kadar getirir. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh, olanlar iki kısımdır. ''Benim rızkım olan vaktinde bana gelir. Rızkım olmayansa, yerdekilerin ve göktekilerin hepsi uğraşsa da bana gelmez.'' buyurdu. 3. Tamaa etmeyip sabrederse sıkıntı çekeceğini, tamaa edip sabretmezse hem sıkıntı çekeceğini hem de aşağı bir kimse olacağını, bununla ayıplanacağını, ahiretteyse tehlikeli cezalara düşeceğini bilmektir.'' Tama etmeyip sabrederse, sevaba kavuşur ve herkes tarafından övülür. Sevap övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Sevap övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mü'minin izzeti insanlardan bir şey istememektedir, buyuruyor. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, Muhtaç olduğun kimsenin şeyin esiri, sana ihtiyacı olanınsa emiri yani efendisi olursun, buyurdu. 4. Bu hırs ve tamağı ne için ettiğini düşünmektir. Eğer karnını doldurmak için yapıyorsa, merket ve öküz ondan daha çok yer. Cinsi arzusu için yapıyorsa, domuz ve horoz ondan çok ileridedir Süslenmek ve güzel elbiseler için yapıyorsa, bu Yahudilerde de vardır. Tamağı keser ve aza kanaat ederse, peygamberlerden ve evliyadan başka benzeri bulunmaz. Elbette onlara benzemek, Hayvanlara benzemekten daha iyidir. 5. Mal ve paranın zararlarını düşünmelidir. Dünyada çok mal olursa afet elden çıkma ve çalınma korkusu olur. Ahiretteyse fakirlerden 500 yıl sonra cennete girer. Dünyada kendinden aşağısına bakıp haline şükretmelidir. Zenginlerin yaşayışlarına bakmamalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dünyada sizden aşağı olanlara bakınız buyurdu. Şeytan daima "Niçin kanaat ediyorsun? Falanın filanın ne kadar malı var görmüyor musun?" der. Sakındığını görünce de "Niçin sakınıyorsun? Filan alimler sakınmıyor ve haram yiyorlar. Dünyada senden zengin olanı daima örnek al. Din hususunda ise senden aşağı olana bak. Senin saadetin bundadır." der. Halbuki iş tamamen tersinedir. Zira daima din hususunda takva sahibi din büyüklerine bakıp kendi kusurlarını görmelidir. Dünyada ise fakirlere bakıp zenginliğini bilmelidir. Malı olmayanın hali hırs değil kanaat olmalıdır. Malı olanın hali ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır. Bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri irat buyurmuşlardır. Cömertlik, cennette olan bir ağaçtır. Cömert olan kimse, onun dalına tutunur ve onu cennete kadar götürür. Cimrilik, cehennemde bir ağaçtır. Cimriyi cehenneme kadar götürür. Allahü Teala iki hasleti sever, cömertlik ve güzel huy. İki hasleti ise sevmez, cimrilik ve kötü huy. Allahü Teala cimri ve kötü huylu bir veli yaratmamıştır. Cömertin günahını kusurunu affediniz, çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardım edeni Allahü Teala olur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, gazalarından birinde bir takım esirler alındı. Efendimiz biri hariç bunların hepsinin öldürülmesine emretti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh ya Rasulullah, Allahımız bir dinimiz bir bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamın için istisna ediyorsunuz diye sordu. Rasulullah bana Cebrail aleyhisselam geldi ve bu adamı bırak, zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti ve onu beğendi. Dedi buyurdu. Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık sebebidir. Cömert olan Allahü Taaляya cennete ve insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahü Taaляya cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Allahü Taaля bilgisiz cömerti bahil, yani Cimri abitten daha çok sever. En fena hastalık cimriliktir. Haberde geldi ki Allahü Teala Musa aleyhisselama vahi gönderip Samiri'yi öldürme çünkü o cömerttir diye bildirildi. Ali radıyallahu anh Dünya sana yüzünü dönünce harca ki harcamakla bitmez. Senden kaçınca yine harca ki hiç kalmasın buyurdu. Bir kimse Hüseyin bin Ali'ye radıyallahu anhuma bir dilekçe getirdi. Dilekçeyi elinden aldı ve ne istiyorsan vereceğiz buyurdu. Niçin yazılanı okumadınız dediklerinde kalbinin benim yanımda durmasından suale çekilirim diye Allahü Teala'dan korktum buyurdu. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hizmetçisi Ümmü zerreden anlatır. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhüma, Ayşe’ye iki torba içinde yüz bin gümüş gönderdi. Ayşe radıyallahu anhüha, bir tabak isteyip, hakkı olanlara bu parayı taksim etti. Akşamleyin orucunu açması için bir parça ekmek ve zeytinyağı götürdüm ve ''Ey mü'minlerin annesi, bu kadar parayı verdiniz.'' ''Bir gümüşle bana et aldırsaydınız ne olurdu?'' dedim. ''Hatırlatsaydın aldırırdım.'' buyurdu. Muaviye radıyallahu anh, Medine-i gidince, Hüseyin Hasan'a radıyallahu anhüma, ''Ona selam verme.'' dedi. Muaviye evden çıkınca, Hasan yanına gidip borcu olduğunu söyledi. O sırada bir deve arkadan geliyordu. Muaviye radıyallahu anh, bu hayvanın yükünde ne var? dedi. Seksen bin altın var, dediler. Hepsini Hazreti Hasan'a veriniz, borcunu ödesin, diye emir verdi. Ebu'l-Hasan Medâin'i rahmetullahi aleyh anlattı. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer, Rıdvanullahi ve aleyhi mecmain, hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuz oldukları halde ihtiyar bir kadının yanına gidip, ''İçecek bir şeyim var mı?'' dediler. ''Kadın var.'' deyip koyununu sağdı ve sütünü onlara verdi. ''Sonra yiyecek bir şeyim var mı?'' dediler. ''Kadın, şu koyundan başka bir şeyim yok, onu kesin yiyin.'' dedi. Onlar da koyunu kestiler ve pişirip yediler. Ayrılırken, ''Biz deniz. bu seferden dönünce yanımıza gel, sana yardım edelim.'' dediler. Kadının kocası eve dönünce kızdı ve, Koyunu tanımadığın insanlara verdin, dedi. Aradan zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası, fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için, deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle çalışmakla geçiyordu. Bir gün, ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh, evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve, ey nine, ''Beni tanıyor musun?'' buyurdu. Kadın, ''Hayır.'' dedi. ''Ben senin filan zamandaki misafirinim.'' buyurdu. Sonra ona bin koyun ve bin altın vermelerini söyledi. Sonra onu kardeşi Hüseyin'in radıyallahu anh yanına gönderdi. Hüseyin, ''Kardeşim sana ne verdi?'' buyurdu. ''Bin koyunla bin altın verdi.'' dedi. Hüseyin de kardeşi kadar bağışta bulunduktan sonra onu... Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhuma kadına 2000 koyunla iki bin altın verdi. Kadın bu nimetlere kavuşunca kocasının yanına gitti. Cimriliğin kötülüğü. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde mealen Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler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 buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şu hadisi i şerifleri zikretmişlerdir. Cimrilikten uzak olunuz. Sizden önceki kavimler cimrilik yüzünden helak olmuşlardır. Cimrilik onları o hale getirdi ki kan döktüler, haramları helal sandılar. Üç şey insanı helak eder. Cimriliğe uymak yani cimriliğin emrettiği gibi yapıp ona muhalefet etmemek, boş arzular peşinden gitmek ve kendini beğenmek. Ebu Said-i Hudri rahmetullahi aleyh anlatıyor. Ebu said Hudri rahmetullahi aleyh anlattı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanına iki kişi geldi ve bir deve parası istediler. O da verdi. Parayı alanlar hazret Ömer'in radıyallahu anh, yanında şükrettiler. Ömer bu durumu Resûlullah'a anlatınca buyurdular ki, filan daha çok aldığı halde şükretmedi. Sonra da filan daha çok aldığı halde şükretmedi. Sonra da sizden kim gelir sıkıştırarak, çok zorlayarak benden bir şey alırsa ateş olur buyurdu. Ömer radıyallahu an madem ateştir niye veriyorsunuz dedi. Bunun üzerine Rasulullah "Çünkü ısrar ediyor. Allahü Teala cimrilik etmemi ve vermememi beğenmez." buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Siz diyorsunuz ki cimri zalimden daha mazurdur. Çünkü Allahü Teala'nın indinde Zulüm cimrilikten büyüktür. Allahü Teala izzet ve azametine yemin ederek bildirdi ki hiçbir cimri cennete girmez buyurdu. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ediyordu. Bir kimse eliyle Kabe'nin halkasını tutmuş yaram bir bu evin hürmetine beni affet diyordu. Rasulullah ona günahın nedir söyle buyurdu. Günahım anlatmaktan daha büyüktür, dedi. Senin günahın mı büyüktür? Yer küresi mi? Buyurdu. Benim günahım büyüktür, dedi. Senin günahın mı büyüktür? Allahü Teala mı? Buyurdu. Allahü Teala büyüktür, dedi. Allahü Teala'nın rahmetinden seni böyle ümitsiz eden şey nedir? Buyurdu. Çok malım ve param var fakat bir dilenci görsem içime bir ateş düşüyor zannederim, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Benden uzak ol, beni de ateşine yakma. Beni doğru yolu üzere gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki, eğer rükün ve makam arasında bin sene namaz kılsan ve o kadar ağlasan, öyle ki gözyaşların ırmak gibi aksa, o ırmakların suyuyla ağaçlar büyüse ve o halde cimri olarak ölsen yerin cehennemden başkası olmaz. Vay senin haline ki cimrilik küfürdendir. Vay senin haline ki cimrilik küfürdendir. Kafir de ateştedir. Vay senin haline duymadın mı ki Allahü Teala cimrilik eden kendisine cimrilik etmiştir buyuruyor. Buyurdu. Kap radyallahu an her gün herkese iki müvekkel melek vardır. Onlar şöyle derler: Yarın bir malı korur gözetirse malını telefeyle, hayra harcarsa karşılığını ver derler. Buyurdu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyurdu ki: Cimri'yi adil bilmem ve şahitliğini kabul etmem. Çünkü cimrilik ona mani olur ve hakkından fazlasını alır. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam şeytanı gördü. Kime daha çok düşmansın ve kimi daha çok seversin dedi. Cimri olan Zahid'i daha çok severim. Çünkü bütün canını dişine takarak çalışır ve cimriliği yaptıklarını yok eder. Cömert olan günahkarı hiç sevmem. Çünkü istediğini yer, istediği yere gider ama korkarım ki cömertliği ona rahmet eder de tövbe eder. İsarın sevabı. İsar, cömertlikten de büyüktür. Zira cömert, kendine lazım olmayanı verir. İsar ise kendine lazım olanı vermektir. Buradan anlaşılıyor ki cömertliğin en büyük mertebesi İsar'dır ve kendinin ihtiyacı olduğu şeyi vermektir. Cimriliğin son haddi de kendi ihtiyacını kendinden dahi esirgemesidir. Böyle olan bir kimse hasta olsa kendine ilaç almaz. Canı birçok şeyler çeker fakat başka bir kimseden istemeyi gözetir ve kendi malından parasından satın alamaz. İsarın sevabı büyüktür. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde ashab-ı kiramı bu bakımdan övüyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin eline bir şey geçer ve kendisine lazım olur da kendi arzu ve ihtiyacını tehir edip bunu başkasına verirse Allahü Teala onu affeder buyurdu. Âişe radıyallahu anha, evinde asla doyunca yemezdik. Fakat yiyecek şey vardı. Fakat isar ederdik buyurdu. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem misafir geldi. Evde yiyecek bir şey yoktu. Ensar'dan birisi geldi ve onu evine götürdü. Fakat onların da yemeği azdı. Kandili söndürdüler ve bütün yemeği onun önüne koydular. Evdekiler de misafirlerle beraber ellerini yemeğe uzatıp ağızlarına getirdiler. Yemeğin hepsini misafire yedirdiler. Ertesi gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram eden Ensar'a Allahü Teala sizin ahlakınızı ve misafire karşı olan cömertliğinizi çok beğendi ve kendilerinin ihtiyacı olduğu halde diğerlerini kendilerine tercih ederler ayetine indirdi, buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, Muhammed'in aleyhisselam senin katındaki yerini bana göster, dedi. Allahü Teala, ona dayanamazsın. Yalnız onun derecesinden birini sana göstereyim, buyurdu. Gösterildiği takdirde, onun azametinin nurundan düşüp öleceğinden korktu ve ''Ya Rabbi, bunu ne ile elde etti?'' dedi. İnsanlara îsâr ile buyurdu. Allahü Teala yine Musa'ya aleyhisselam, ''Ya Musa, ömründe bir kere îsâr eden kuluma hesap sormaya haya ederim. Nerede olursa olsun onun yeri cennettir.'' buyurdu. Abdullah bin Cafer radıyallahu an yolculuğu sırasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin bekçisi siyahi bir köleydi. Köleye üç parça ekmek verdiler. Bir köpek geldi, birini ona attı, köpek onu yedi. Öbür parçayı da attı, köpek onu da yedi. Üçüncüsünü de atınca köpek onu da yedi. Abdullah radıyallahu an senin ücretin nedir buyurdu. İşte bu gördüğün dedi. Niçin hepsini köpeğe verdin buyurdu. Burada köpek yok idi. Bu köpek uzak yerden gelmiş idi. Aç durmasını istemedim dedi. Sen bugün ne yiyeceksin buyurdu. Sabredeceğim, bir şey yemeyeceğim dedi. Subhanallah. Aşırı cömertim diye beni ayıplarlar. Bu köle benden daha cömerttir buyurdu. Bunun üzerine Abdullah, radıyallahu anh, o köleyi satın aldı. O hurmalığı da satın aldı. Köleyi azâde eyleyip, hurmalığı ona bağışladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâfirlerin kendisine kast etmesinden dolayı, Allahü Teala'nın emriyle, Mekke'den Medine'ye hicrete başladığı gece, hazret Ali'yi radıyallahu anh, yatağına yatırarak evinden çıktı. hazret Ali radıyallahu anh, ölümü göze alarak yatağa girdi. Allahü Teala Cebrail ve Mikail'e vahyedip "Sizi birbirinize kardeşlik ettim. Birinizin ömrünü daha uzun edeceğim. Sizden isar eden hanginizdir?" buyurdu. Her biri kendi için uzun ömür istediler. Allahü Teala "Niçin Ali'nin yaptığı gibi yapmadınız? Ona Muhammed Aleyhisselam'la kardeşlik verdim. Canını feda iledi." Ve ona ihsâr eyledi. Onu kendine tercih edip, onun yatağına yattı. Şimdi ikiniz de yeryüzüne inin. Onu düşmandan koruyun, buyurdu. Geldiler. Cebrail aleyhisselam baş ucunda durdu. Mikail aleyhisselam da ayak ucunda durdu ve Ne güzel, ne güzel! Ey Ebu Talib'in oldu. Allahü Teala kendi meleklerine seninle övünüyor, dedi. Bu hususta Allahü Teala Bakara suresi 207. ayetinde "İnsanlardan bir kısmı da vardır ki Allahü Teala'nın rızasını isteyerek nefsini Allah'a ibadet yolunda sarf eder. Allah ise kullarına çok merhamet edicidir." buyurdu. İşte bu ayeti kerime o zaman indi. Hasan Antaki, rahmetullahi aleyh büyüklerden idi. Arkadaşlarından otuz kadar kişi etrafından ayrılmazlardı. Halbuki yiyecek ekmekleri bile gayet azdı. Mevcud olan ekmeği ortaya koyarlar, kandili söndürürler, öyle otururlardı. Bir müddet sonra kandili yaktıklarında, ekmeği olduğu gibi bulurlardı. Her biri arkadaşım yesin diye îsâr eder ve yemezlerdi. Huzeyfe-i Rahmetullahi aleyh, Tebük muharebesinde Müslümanlardan çok kişi şehit oldu. Elimde su kırbası, amcamın oğlunu arıyordum. Son nefesinde su ile yanına gittim. Su ister misin dedim, isterim dedi. Bir başkası, ah deyip inledi. Amcamın oğlu, suyu ona götürmemi işaretle bildirdi. Hemen ona koştum. Hişan bin As idi, can vermek üzereydi. Buyurun su için dedim. Bir başkası, ah su diye inledi. Hişam, önce ona ver dedi. Onun yanına koştum. Baktım ruhunu teslim etmişti. Hişam'a döndüm, o da ruhunu teslim etmişti. Sonra amcamın oğlunun yanına geldim, o da ruhunu teslim etmiş idi. Derler ki, dünyaya geldiği gibi giden bir Hafî'den başkası yoktur. Ölüm zamanında bir dilenci gelip, ondan bir şey istedi. Gömleğinden başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp, o dilenciye verdi. Ödünç bir elbise istedi. Getirdiler, giydi ve vefat eyledi. Bu altınları çamura atınız. Selçuklu sultanı Rükneddin, Mevlana'ya beş kese altın gönderip, almasını arzu etti. Talebelerinden Mecdüddîn, Mevlana'ya altınları arz edince beni hakikaten seviyorsanız bu altınları dışarıdaki çamurun içine atın buyurdu. Talebeleri bu emri derhal yerine getirdiler. Dünyaya kıymet veren bazı kimseler bu altınları almak için çamurun içinde aramaya başladılar. Fakat üstleri, başları, yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Mevlana talebelerine onların bu vaziyetlerini göstererek, bu altınlar, şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi, ahiret ehli olanların da kalbini karartır, kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip, ibadetlerden alıkoyar. Bu sözlerimi yanlış anlamayınız. Dünya için çalışmayınız demek istemiyorum. Dünya malının muhabbetini kalbinize koymayınız diyorum hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım geldiğini herkes bilir, buyurdu. Mal emanettir. Menavi hazretleri, kendisini sevenlerden birinin şöyle naklettiğini haber vermektedir. Ebu Muhammed Basri hazretlerini ziyaret için Basra'ya gelmiştim. Geçtiğim yerlerde hayvan sürüleri, araziler, hurmalıklar gördüm. Bunların kime ait olduğunu sordum. Ebu Muhammed Hazretlerine ait olduğunu söylediler. Hatırıma bunlar hükümdarların eşidir diye geldi. Acaba Allah adamlarından birisi kalbini böyle şeylerle niye meşgul ediyor? Bu düşüncelerle yoluma devam ettim. Kur'an'ı ı Kerim'den En'am suresini okuyordum. Kalbimden öyle niyet ettim ki o zatın kapısına vardığım zaman Hangi ayeti kelimeyi okuyor olursam o ayet benim halimi bildirsin. Bu niyetlerle ve En'am suresini okuyarak o zatın dergahının eşiğine ayağımı koyduğumda En'am suresinin onlar ki Allahü Teala'nın kendilerini hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. mehalindeki 90. ayetini okuyordum. Ben henüz içeri girmek için izin istemeden hizmetçi aceleyle çıkıp beni karşıladı ve Ebu Muhammed Hazretlerinin yanına götürdü. Bu hale çok hayret ettim. Ebu Muhammed Hazretleri ismimle hitap ederek "Ya Ömer, benim malım diye yeryüzünde gördüğün şeylerin hepsi emanettir. Onlara ait en ufak bir muhabbet bu kulun kalbinde yoktur." Allah adamları bunları Allahü Teala'nın dinine hizmet ve onun kullarına yardım için ellerinde bulundurur. Ama zerre kadar bunlara muhabbet etmez ve bunlarla kalbini meşgul etmez. Zaten kalbinde zerre kadar dünya düşüncesi bulunan kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Nerede kaldı ki bunlara gönül vermiş olsunlar? Bu hali görünce hayretim ve Ebu Muhammed Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığım daha da arttı. Bin altın vereceğim. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri dünyaya gönül vermezdi. Bir defa Bağdat'ta, bakırcıların bulunduğu çarşıda çıkan büyük yangında pek çok kimse yandı. Dükkanlardan birinde iki tane çocuk vardı. Ateş etraflarını sarınca çocuklar İmdat istemeye başladılar. Ateş çok şiddetli olduğundan hiç kimse bu çocukları kurtarmak için ateşe girmeye cesaret edemiyordu. Çocukların ustasıysa, kim bunları kurtarırsa kendisine bin altın vereceğim dedi. Bu sırada Ebu'l-Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh oraya gelmişti. Durumu görünce besmele çekip ateşe girdi ve çocukları tutup çıkardı. Hiçbirine zarar gelmedi çocukların ustası Ebu Hüseyin Nuri Hazretlerine bin altını takdim edince o kabul etmeyip "Sen Allahü Teala'ya şükret ve o altınları al. Allahü Teala bize bu mertebeyi paraya pula meyletmememiz sebebiyle verdi. Biz dünyayı değil ahireti istiyoruz." buyurdu. Elhamdülillah. Seyyid Taha Rahmatullah'ı aleyh hazretleri zamanında İran şahı Şemdin Ana yakın 145 adet köyü her şeyiyle beraber Seyyid Taha'ya bağışladı. Bu haberi kendisine getirdiklerinde bir an başını eğip kaldırdıktan sonra Elhamdülillah dedi. İran şahı ölünce oğlu bu köyleri geri aldı. Haberi Seyyid Taha'ya getirdiklerinde yine başına eğip bir an sonra kaldırdı ve elhamdülillah dedi. Asabından halife köse, "Efendim, köyleri size hediye ettikleri zaman da hamdettiniz, geri aldıklarında da hamdettiniz. Bunun hikmeti nedir?" dedi. "Hediye ettikleri zaman kalbimi yokladım. Dünya malına sevinmediğimi gördüm. Bunun için hamdettim." Şimdi geri aldıklarında yine kalbime baktım. Hiç üzüntü bulunmadığını gördüm. O yüzden yine hamdettim. Buyurdu. Diğer ehli sünnet alimlerinin mal ve para sevgisi üzerine sözleri: Allah yolunda harcanmayan dünya malı insanı helak götürür. Abdülhakim Hüseyin'i, rahmetullahi aleyh. Dünyanın alçak parasına kendini ucuza satma. Yusuf aleyhisselamı ucuza satanlar zarar ettiler. Ahmet Cüzeyri, rahmetullahi aleyh. Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması, kendisi için bir noksanlık ve onun karı kazancı ise, hayır olmayıp hüsrandır. Ali bin Muhammed, rahmetullahi aleyh. Elbise adedini arttırdıkça, dünya malını fazla topladıkça, Allahü Teala'nın sana karşı dargınlığını arttırmış olursun. Dünya malını toplayıp biriktirdikçe, ilahi huzurdan tard edilme ihtimalini kuvvetlendirmiş olursun. Bekir bin Abdullah Müzeni, rahmetullahi aleyh. Dünyayı isteyen kimseyi Allahü Teala ahireti istemeye davet eder. Ahireti isteyen kimseyi de Allahü Teala yakınlığa davet eder. Ebu Muhammed Rasibi rahmetullahi aleyh. 2 lirayı gözlerinize koyun. Gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur? Kazeruni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 Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh.